Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela sizin leyali aşere olan mübarek, o geçmiş gecelerinizi ve kutsi bayramınızı ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, rahmet ve keremiyle ve hıfz himayetiyle ve tevfik ve hidayetiyle Risale-i Nur'un tab ve intişarına ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tevafuklu tab'ına sizleri muvaffak eylesin. Amin. Saniyen, Risale-i Nur'un bir hülasası olan Ayetül Kübra ve Hizb-i Nuriye'nin bir hülasat tül hülasası hükmünde 33 kelime-i tevhidin namaz tesbihatındaki eskiden beri okuduğum ve Risale-i Nur'un ekser hakikatları namaz tesbihatında inkişaf etmesiyle hayalim fazla tevessü ederek o 33 kelime-i tevhid her birisini kainatın bir tabakayı mahlukatının lisan-ı haliyle söylediği o kelimeyi ben o lisan ile söylüyorum gibi o külli hal benim cüzi ilisani kalimin aynı olur. Ben Kemal Zevk ile okuyorum, size de suretini gönderiyorum. Benim şüphem kalmadı ki, tefekkür saatin ile ahir sırrını taşıyan Hizbi Nuriyenin 15 dakika zarfında bu hulasatül hulasası dahi aynı sırrı taşıyor. Arabi bilmeyenler, ayetül kübra'nın mertebelerini güzelce anlasalar, bu Arabî parça tam anlaşılır. Arapça bilmeyen birkaç defa ikisine baksa tam anlayacak. Bunu ben 24 saatte bir defa ya sabah namazının tesbihatında veya başka vakitte en ziyade usandığım ve sıkıntı zamanında okuyorum. Bana ulvi bir inşirah verir, usancı izale eder. Ayetül Kübra ve Hizbi Nuriye'nin ahirinde yazılsa münasip olur. Manidardır ki Ayetül Kübra ve Risale-i Nur'un ekser hakikatları Ramazanda ve namaz tesbihatında zuhuru gibi bu Hülasa-tül Hülasa aynen Ramazanda ve tesbihatta zuhur etti. Salisen bu günlerde haber aldım ki heyeti vekile benim nüfusumu Kastamonu'dan alıp Emirdağ'a na nakletmeye karar vermişler. Anlaşılıyor ki Risale-i Nur'a ve talebelerine ilişmeye bahane bulamıyorlar. Yalnız ehemmiyetsiz şahsıma ehemmiyet veriyorlar. Kayıtlar altına alıyorlar. Ben de sizi bütün kuvvetimle temin ediyorum ki, ben ruhu canımla onların Risale-i Nur ve talebelerine ilişmeye bedel, bana ilişmelerini iftihar ile kabul ediyorum. Güya başka yerlerde birden bana iltihak ediyorlar ve men'ine çare bulamıyorlar. Fakat burada tam çare bulmuşlar zannedip, böyle muamele oluyor, siz hiç müteessir olmayınız. Benim bu vaziyetim, Risale-i Nur şakirtlerinin fütuhatlarına bir vesiledir. İnayet ve merhameti ilahiye, hakkımda ehl-i dünyanın haksızlıklarını büyük bir hayra çevirecek kanaatindayım. Zaten mesleğimizde zaman, mekan, sohbetimize mani olamaz. Şarkta, garpta, hatta ahirette, berzahta olsa da beraberiz. Mesela berzahta Hafız Ali rahmetullahi aleyh, her gün manen yanımızdadır. Bu hakikate binaen, suri ayrılmağa, hatta ölüme ehemmiyet vermemeliyiz. Rabian, medrese Nuriye kahramanlarından Marangoz Ahmet'in bülbülü, gül fabrikasının mübarek gülcü katibinin bülbülünü tasdik etmesi pek latif olmuş. Zaten baharda umum kuşlar namına nebatat kafilelerinin erzakı hayvaniyeyi getirmelerine karşı bülbüller bir hatiptir ki, Onları, kuşlar namına alkışlıyor. Risale-i Nur'un kuşlar tarafından alakadarlıkları içinde, elbette yine başta bülbül görünmek lazım geliyordu ki, göründü. Safranbolulu, muhlis, metin kardeşimiz Mustafa Osman, buradaki kardeşlerime bir-iki mektup gönderdim, diyor. Mektupların cevabını alamadığından telaş etmiş. Etmesin, ihtiyata binaen ve Isparta vasıtasıyla muhabereye itimaden, ona ayrı mektub yazılmamış. Merak etmesinler. Kastamonulu kardeşlerimiz de telaş etmesinler. Nüfusumun buraya nakli, Kastamonu ve onlarla alakamı gevşetmez. Bilakis daha kuvvetli beni onlarla bağlıyor. Ben ekser vakitte, hayalen ve manen, kendimi Kastamonu'nun mübarek dağlarında ve o kardeşlerimin yanında buluyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hakiki varislerim. Bayram tebriklerine ait çok mektupları aldım. Her birine cevap vermeye vaktim, halim müsaade etmiyor. Her bir mektubu, çok kardeşlerimi temsil ederek, bir has kardeşimiz yazmış. O mektuplarda, tebrikten başka bazı ehemmiyetli noktalar da var. Beni mesrur, minnettar eyledi. Ez cümle, gül ve nur fabrikası namına Hüsrev'in tebrik mektubu, beni sevinçle ağlattırdı. Zaten Hüsrev'in mümtaz bir hasiyeti budur ki, Şimdiye kadar bana gelen bütün mektuplarının hiçbirisi beni incitmiyor, Eliyim zamanlarımda da yumuşak geliyor, ruhumu okşuyor. Bu cihette dahi ona şahsım itibariyle çok minnettarım. hulusi İsani Sabri'nin malum kardeşleri hesabına tebriknamesi beni derinden derine sevindirdi. O has kardeşimizin takdir ve tahsin noktasında ileri olması, Hüsrev ve Hasan Feyzi hakkında çok güzel takdiratı, beni cidden müferrah eyledi. Hasan Feyzi'nin denizli şakirtlerinin hesabına tebriki dahi, onun yüksek irtibatını, kuvvetli alakasını gösterdi. Kastamonu fedakârları namına, Kastamonu'nun hüsrevi ve rüştüsü olan Feyzi ve Emin'in tebrikli mektubu ve Feyzi'nin malum hadisede hiçbir endişe verecek bir hal vuku bulmadığını, bilakis bir teşvik kamçısı hükmüne geçtiğini yazması, bizim endişemizi izale etti. Nazif'in o havalideki kardeşlerimizin namına tebriki ve Nazif'in sarsılmaz sadakat ve irtibatı ve kuvvetli ümitleri bize tam bir nefes aldırdı. Onun hususi rakipleri bulunduğu için telaşlıydım. Sadakatı harika olduğu gibi, cesareti de o nispette olan Halil İbrahim'in rahmetullahi aleyh, doğrudan doğruya benim adresime gönderdiği tebrikini aldım. Onu ve Nur'un dikkatli avukatı başta olarak, Onların umumuna selam ve bayramlarını tebrik ederiz. Medrese-i Nuriye kahramanlarından Şükrü Efendi'nin kuşların ve serçelerin alakadarlıklarını gösteren mektubu kahraman Marangoz'un teyidini teyid etti, bizi de memnun etti. Atabey kardeşlerimizden, Lütfi varislerinden Ali Osman'ın mektubundaki sualine cevap vermeye vakit bulamadık. İşte bu mezkür kardeşlerimizin her biri temsil ettikleri kendilerine ve arkadaşlarına ayrı ayrı ruhu canımızla maddi ve manevi bayramlarını tebrik ediyoruz ve büyük refet kardeşimize binler safalar ile geldin deriz. Umum kardeşlerime ki içinde masumlar tayfesi ve ümmi ihtiyarlar ve fedakar hemşireler tayfeleri olarak birer birer üçüncü olarak bayramlarınızı tebrik ve selam ve selamet ve saadetlerine dua ederek hatını mekal ediyorum. Aziz Sıddık Kardeşlerim, Merhum şehit Hafız Ali'nin Rahmetullahi Aleyh kitapları ile beraber bana gelen mübareklerin pehlivanı ve Abdurrahmanların kahramanı Büyük Ruhlu Küçük Ali'nin Sikke-i ki Gaybî namındaki mecmuası çok güzel ve münasiptir. Fakat Laikada ve bilhassa Emir Dağı parçasında Risale-i Nur'un kerametlerine alakadar zelzele ve yağmur ve kuşlar bahisleri gibi daha münasip gördüğünüz mektuplar o sikkenin ahirine girse, daha güzel olur. Bu münasebetle, mübarekler heyetinin bayramlarını tekrar tebrikle küçük Ali'ye bin barekallah derim. Safranbolu bahadırı fedakar Mustafa Osman'ın, buradaki şakirtlere gönderdiği güzel mektubu okudum. Bu zat dahi, Hasan Feyzi gibi fevkalade sadakatini ve hüsnü zannını edibane yazmış, fakat Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi yerine, bana haddimden çok ziyade makam vermiş. Üstadını kendi parlak aynesinde çok parlak görmüş. Ben de onun o hüsn bir manevi dua yerinde kabul ettim. Hem onun hem civarındaki kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ederiz. Muhterem, sevgili, mübarek kardeşlerim Risale-i Nur talebelerine beyan ediyorum ki, Risale-i Nur, nurdan bir ibrişimdir ki, Kainat ve kainattaki mevcudatın tesfiyatları onda dizilmiştir. Risale-i Nur ahize ve nakile ile mücehez bir radyoyu Kur'aniyedir ki onun tel ve lambaları, ayna, tel ve bataryaları hükmündeki satırları, kelimeleri, harfleri öyle intizamkerane ve icazdarane bastedilmiştir ki yarın her ilim ve fen adamları ve her meşrep ve meslek sahipleri ilin ve iktidarları miktarında alemi gayb ve alemi şihadetten ve ruhaniyat aleminden ve kainattaki cereyan eden her hadisattan haberdar olabilir Risale-i Nur müminlere Kur'an'dan hedayayı hidayet, kevney-i saadet, mazhar-ı şefaat ve fezi rahmandır. Risale-i Nur kainata baharın fezini veren bir âb-ı hayat ve ayn rahmet ve mahza hakikat ve bir gülzarı gülistandır risale-i nur lütfu yezdan kemali iman tefsiri kuran ve bereket-i ihsandır risale-i nur kafire hazan münkire tufan dalalete düşmandır risale-i nur bir kenzi mahfi ve bir sandukçayı cevher ve menba-ı envardır risale-i nur hakayık kuran ve miracı imandır risale-i nur Kur'an ve Hadis'ten sonra Sertac-ı Evliya, Sultanül Eser ve Zübdetül Meani ve Atayayi ilahi ve Hedayayi Sübhani ve Feyyaz Rahmanidir. Risale-i Nur bir Bahr-ı ve bir Sirr-ı Dekaik ve Kenzül arif ve Bahrül Mekarimdir. Risale-i Nur hastalara şifahane i hikmet ve mâi Zemzem, sağlara mâişet-i hakikat ve rî-i reyhan ve miski anberdir. Risale-i Nur Mevdi Ahmedi Aleyhissalatu Vesselam ve Müjde-i Haydarî Radıyallahu An ve Beşâret ve Teavvünü Gavsî Kuddises Sirruhu ve Tavsiyeyi Gazali Kuddises Sirruhu ve ihbar ı Farukî Kuddises Sirruhudur. Risale-i Nur Şems-i Kur'an-ı Mucizü'l Beyan'ın Elvân-ı Seb'ası Risale-i Nur'un menşuru hakikatında tam tecelli ettiğinden hem bir kitabı şeriat hem bir kitabı dua, hem bir kitabı hikmet, hem bir kitabı ubudiyet, hem bir kitabı emr-i davet, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir, hem bir kitabı hakikat, hem bir kitabı tasavvuf, hem bir kitabı mantık, hem bir kitabı ilmi kelam, hem bir kitabı ilmi ilahiyat, hem bir kitabı teşvik-i sanat, hem bir kitabı belagat, hem bir kitabı isbat-ı vahdaniyet mu'arızlarına bir kitabı ilzam ve iskattır. Risale-i Nur, Kur'an semalarından bir semai maneviyenin güneşleri, ayları ve yıldızlarıdır. Nasıl ki zahiren perdeyi esbab olan güneşten, kamerden ve kevke bir münirden bütün kainatte tenevvür ve tezeyyün ve bütün eşya neşvunema ve hayat buluyor. İşte Risale-i Nur da. Kur'an-ı mucizü'l-beyan'dan alıp saçtığı şu alarla bütün âleme hayat ve ademe kamil insan ve kulube neş'ey-i iman ve ukule yakîn bir itminan ve efkara inkişaf-ı iman ve nufusa teslim rıza ve candır. O sema-i maneviyeyi bazan ve zahiren bihasebil hikmet âfâkî bir bulut kütlesi kaplar. O Celalli Sehaptan öyle bir bağrânı feyiz rahmet takaddür eder ki sümbüllenmeye müstahit tohumlar çekirdekler habbeler o sıkıcı ve dar alemde gerçi mustarip olurlar o sıkılmaktan üzerlerindeki kışırları çatlar ve yırtarlar o anda bulutlar da ufuklara çekilip nöbetçi vaziyetinde beklemesi bir imtihan-ı rabbani ve bir inkişafı ı ve bir rahmeti nuranidir ki evvelceki bir habbe, bir çekirdek yeniden taze bir hayata ihtiyakla ve neş'e-i inkişafla meyvedar koca bir ağaç suretini alır ve yubeddilullahu seyyiatihim hasenat sırrına mazhar olurlar. Evet, yirmi senedir devam eden şu mevsim-i şita, inşaallahu nihayet bulmuş ola. Dünyaya yeni ve feyizli bir faslı ı gele ve alemin yüzü nur ile güle. Risale-i Nur, Kur'an-ı Mucizül beyanın tahtı tasarrufunda olduğundan, ona uzanan, ilişmek isteyen her el kırılır ve her dil kurur. Kur'an-ı Mucizül beyanın "Wama ırselna min Rasulin illa bilisani qawmihi" kavli şerifinin ima ve işaretinden şu devrede Türk lisanının sadmeler geçirmesine bakılırsa, Risale-i Nur Türkçe'de lisan üzerinde de imam olacağına. Yani yarın halis Türkçe olan Risale-i Nur'un kesbi imtiyaz edip diğerlerini terk edeceklerine dair işaret-i Kur'aniyedendir demiş olsam hata etmemiş olurum zannederim. Başta üstadımız olduğu halde bilumum kardeşlerimize samimi selamlarımla arz-ı hürmetler eyler, mübarek bayramlarını tebrik ve tes'id ederim. Üstadım hakkında bir şey yazamadım. Çünkü veraset-i Muhammediye vesselam makamında olan bir zat-ı Kadir hakkında ne diyebilirim? Ona Hasan Feyzi Efendi kardeşimizin sözlerini tekrar etmekten başka bir şey bilmem. Milas ve havalisi Risale-i Nur talebeleri namına duanıza muhtaç Halil İbrahim rahmetullahi aleyh. Halil İbrahim'in Risale-i Nur hakkındaki parlak fıkrasının sonunda kaydedilip, ikisi beraber Emir Dağ mektuplarının ahirlerinde kaydedersiniz. Bu zat Risale-i Nur'un çok eski ve çok sadık ve çok fedakar bir şakirdidir. Risale-i Nur'a hitap ederek bu mektubu yazmış. Hada min fadli Rabbi Seyyid Nursi. Risale-i Nur mazharı esma sıfatı bedîü zamandır bu. Me'budu risaletten bizlere fazlı ihsandır bu. Kenzi mahfide muhiti mektebi irfandır bu. Havayı zulmette işrak eden şems-i bu. Mişkât-ı misbahtan menşuru hakikati Kur'an'dır bu. Mevsimi i yekta bir gülistandır bu. İrşad-ı keşifte serencamı ı hidayettir bu. Sefîni-i necatta sırr-ı menzile-i kaptandır bu. Leyley-i zulmeti cehilde nur-u çıra yazdandır bu. Gamgin gönüllerde behçeti ferah fezâ-i bu Şems-i Kur'an'dan akseden nur-u irfandır bu Sultanül eser ve zübdetül meani tefsiri fırkandır bu Şerefi Ehlibeyt ve teşci gavs -i Azam'dır bu Etbağı Ehl i Ehli Sünnet ve iklim-i marifette sultandır bu Madeni marifet ve ibraz i şefkatte Ümmül Enam'dır bu Cismi velayette evliya'ya ruh feza-i can'dır bu. bir muhakkakiyinde müminlere atay-ı subhandır bu. Vahdet-i mevcud ve rahının semasında kehkeşandır bu. İl marifet bahrinde dürriyektay-ı mercandır bu. İl hakikatte şûledar mahitab-ı ahir zamandır bu. Müstarak-ı envârı safada gelen bahardandır bu. Teslim-i rıza ve nezaheti istinada aynı izandır bu. Risale-i Nur talebelerine hakikati kıble-i imandır bu. halil İbrahim rahmetullahi aleyh. Risale-i Nur bu nur eser tefsiridir o semavi kitabın ilan eder hakikati, emri hakkı bildirir. İsyanlara, zulümlere maruz olan cihanın bu asırda gözyaşını nur saçarak dindirir.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 beli bükük ihtiyara müjde verir derinden bu eserdir insanları dehşetlerden dur eden kudret eli hamisidir hayret feza hükmü var muannitler teslim olur hükmüne mağrur iken her serseri felsefofu meftun eden nuru var bu nur eser her bilginin her müminin sertacı dertlilerin dermanıdır her münkiri tokatlar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 Hevesatın bir ejderdir kalbini kemirecek yarın mes'ud olacaktır yoklukta hakkı bulan nura ver nakdi ömrü yarın sana verilecek huzuruna uhrada ihtişamlar serilecek Risale-i Nur'un kusurlu hadimi zekai